Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın. Özde, günaydın. Andere, cümleten e, hayırlı sabahlar. Hangi kepazelikten başlayalım Ömer? Sana veriyorum seçimi çok dünyanın en zor seçimini yaptın. Ödev <gülüyor> ya yaptın Trump'tan başlayalım. Çünkü tam bir e, trajikomedi. Ya davanın hakimi davayı kendi düşürdü. Du gördünüz mü? <gülüyor> evet şey, da e, ya dava saklandığı şeyden ha. diyorsunuz. Gizli belgeleri e, dışarı çıkardı gerekçesi. Evet, davaya bakmadan davayı düşürdü yargıç. Acaba Adalet Bakanlığı falan mı bekliyor çocuk? Allah e, ne Mesela... Ya güle oynaya faşizm ya geliyor yani Amerika Birleşik Devletleri'ne Ömer. Ee, İslam Devleti, Britanya, bir nükleer güç. Yani İslam Devleti, bir İslam Devletinin elinde nükleer güç bulunuyor dedi o çocuk. Ee, Vice President. Evet yeni başkan yardımcısı. Bu bir şakaydı tabi ama ciddiye almıyoruz. Ee, Pakistan var. Ama Britanya bildiğimiz kadarıyla şey değil. Henüz İslam bir ülkesi sayılmıyor değil mi? <gülüyor> Hayır o öyle diyor ama evet. Pakistan var zaten. Evet. Ama onu duymamıştır yerini biliyorsun bunlar coğrafya falan bilmez umumiyetle. Olsun başkan yardımcısı olurlar bunlar. Evet. Belki sonra öğrenir. Öbürü de Ayran Ayrak derdi. Hatırlıyor musun Ronald Reagan? Evet. Ayran derdi. Ayran. Ayran gibi yani. Güzel. Evet. evet. Birinci kepazelik bu. Bunu daha herhalde maalesef, maalesef çok konuşacağız. Demokratlardan hiçbir, hiçbir hamle yok. Hiçbir şey yok. Gazze e, o aynen devam ediyor, amiyane tabiriyle tam gaz. Ee, Netanyahu bunun... ama, ama haftaya Amerika'ya gidiyor, Kongrede konuşma yapmak üzere büyük de Tabii. bir miting olacakmış, başta Jewish Voice for Peace gibi olmak üzere evet. e, Netanyahu'nun derhal uluslararası ceza mahkemesine aldığı karar, gerçi karar di bu hala öneri şeklinde değil mi? Sanırım e, bu karar. <gülüyor> Tam alınmış da değil, değil ama evet. e, başsavcının önerisi doğrultusunda tutuklanması için büyük bir eylem olacak Amerika'da da. Ha tabii tutuklanır canım muhakkak. Zaten e, Amerika'da biliyorsunuz. Kim? E, çifte vatandaş. Ha Netanyahu. Benjamin. Ha, Ukraynalı Benjamin. Yok Polonyalı pardon. Le. Polonyalı evet. L. Evet eee... Okul kalmamış. Yani Umbra'nın bir tane okulu dahi sağlam değil. E, fakat bu arada başka bir haber geldi. Görmüşsünüzdür belki. Şimdi bir e, plan üzerinde çalışılıyormuş. Gazze'nin istikbali için ne demekse. Yani e, işte yüzde on'u öldürüldü yani. Ve, e, çoluk çocuk işte e, hoca, hekim aklına gelirse. E, ve gazeteci e, en çok tabii. E, tabii. Birleşik Arap Emirlikleri E, nin, e, yönetiminde ve bayrağı altında dikkatinizi çekerim. Bir başka e, Arap ülkelerinin de katılacağı e, bir e, heyet tarafından e, yönetilecekmiş e, iş bittikten sonra. Duydunuz mu bunu? Hayır. Evet evet bu şeyde El Monitor'da çıktı bu. Evet. Böyle bir plan üzerinde çalışılıyormuş. Buna Gazze'nin 16 veya 17 aşiretinin temsilcileri de katılacakmış. Yani ve herhalde ilk yapılacak iş tekrar işte o Gazze şeridini ayağa kaldırmak olacak diye bir haber. Ama onun dışında başka bir, yani arkası gelmedi daha şimdilik ama... İlginç tabii yani çünkü kaynak sadece oralardan gelebilir. Yani ki batıda kimse kılını kıpırdatmaz yani Gazze'ye yardım etmek için. Bakalım ikinci kepazelik de bu. Üçüncüsü bu şu Eşref-i Mahlukat'ın yaptıklarından bahsedelim biraz isterseniz. Yani özdeş bilir eşrefi mahlukatın ne olduğunu. Maalesef Yaşa tutmaz. Yeşi tut evet doğru. Doğru tutmaz. <gülüyor> yani yara yeryüzündeki yaratıkların en şereflisi. Kim? İnsan tabii. Bu soruyu 10 puan. Peki o evet. insan şu sırada ne yapıyor Türkiye'de? Sadece Türkiye'de de değil bari bu arada. Yer yüzünde. <gülüyor> evet evet ya. O şerefli olmayan mahlukatı itlaf etmek üzere yasa çıkartıyor. Tabii bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. Yani çok eskilere giden bir şey. Yani bu, bu insan hayvan anlaşmazlığı mı diyeceğiz? Ee, i̇nsanın hayvana uyguladığı vahşet mi diyeceğiz yani çok eskilere gidiyor Önce öncelik en başında dostken ondan sonra düşman e, olmuşlar yani düşman olan tabi hayvan değil <gülüyor> öbürkü ee, eşrefi mahlukat yani bu. Bu Bunun üzerine kitaplar ciltler var elbette yani çok konuşulacak radyoda da konuşuyoruz malum bu yasa ile ilgili e, fakat e, her zaman hatırlatmakta fayda var yani bu müspet e, batı rasyonalizminin e, e, çocuklarından biri öyle diyelim yani bu iddialarından biri bu Descartes'le başlıyor özellikle Avrupa'da ve Batı'da 17. yüzyılın başı yani hayvan hayvanatın ne ruhu ne aklı vardır diyor mesela Rene Descartes görünüşünün aksine hayvanların düşünceleri yoktur uyaranlara otomatik tepki verir ve mekanik bir sistem modeline göre tasarlanmış tamamen belirlenmiş yani determine Bir e, yaratıktır diyor. Şimdi orada o andan itibaren yani bir nevi e, e, yani katli vaciptir demeye getiriyor. Yani ne yaparsan yap senin emrinde olan bir makina, mekanik sistem diyor çünkü. E, e, bu e, bütün Batı felsefesini şekillendiren e, bir yaklaşım yani ve... Yani kartezyanizmin şeyi yani, işte kurucusundan bahsediyoruz. Yani akılcılığın, rasyonalitenin değil mi? Hayvanlar düşünmüyor, onun için de yoklar zaten. Yoklar tabii, aynen <gülüyor> öyle. Yani düşünüyorum varım, düşünmüyorsun yoksun. <gülüyor> Ve sen, sana her şeyi yapabilirim demeye getiriyor. Tabii aynı dönemde hayvanları koruma cemiyetleri de kuruluyor her yerde ama yani... Yerleşik ekonominin yani tarım ekonomisinin baskısı e, ve e, gelişen yani sanayileşen e, dünyada ve şehirleşen dünyada yerleri yok tabii yani. Ve e, bu yıllardır o zamandan bu yana süren 17-18. yüzyıldan bu yana süren bir savaş aslında yani insanın hayvana verdiği savaş yani devamlı alanları daralıyor Ve e, yani sen benim alanımdan çekil, e, çekilmezsen öldürürüm demeye getiriyor insan. Şu e, yaban domuzları hikayesini izliyorsunuz herhalde değil mi Batı Anadolu'da? Kısmen, kısmen. Şehirlerde yaşıyorlar artık. Evet. evet. <gülüyor> Çoluk çocuk şehirde çöp yiyorlar. Evet. Evet. Hmm. Onlarla ilgili bir karar yok ama Özdeş galiba değil mi? Yok. Sadece köpekler var. Kediler de so yok. E Sokak Kedilerdir. hayvanları diye geçiyor. Kanunladı böyle ama sadece köpekleri sayıyorlar tabi. Evet. evet. evet daha absürt bir duruma geldiği konusunda herhalde hiçbirimizin fazla bir tereddüdü yok ama maalesef bunları okumaya, radyoda da söylemeye devam edeceğiz. Başka da çare görünmüyor yani. Yani bu şey de ilginç mesela <gülüyor> bu <gülüyor> Mağrip'te bir ara Cezayir'de çalışmıştım. Cezayir Fransızların hakikaten çok e, had safhada Fransızlaştırdığı bir e, memleketti. E, memlekettir e, ve orada ilgimi çekmişti. Üçüncü dünya ülkesi olmasına rağmen yani batı dışı bir ülke olmasına rağmen diyelim. Sokakta hiç köpek yoktu. Temizlemişler. Ta o yani koloni zamanı da. Buna mukabil daha yani kolonyalizmin etkilerinin daha az olduğu nispeten tabii. E, fa, e, şeyde, Tunus'ta e, dünya kadar sokak köpeği vardı. Ve şimdi aynı Türkiye ile eş zamanlı olarak e, Tunus'ta köpeklerini itlaf ediyor. İyi mi? Öyle mi? Orada da böyle bir karar var? Aynen. Evet, aynı Ve aynı sahiplerle yani aynı iddialarla çok tehlikeliymiş bilmem ne falan. Bir de tabii bu ıı, ıı, modernleşmenin getirdiği yani insanın ıı, işte kendi sağlığını korumak üzere ve özellikle kuduz meselesiyle de çok birebir alakalı bu. Eski zamanda ama şimdi öyle bir de dert yok yani. Şimdi öyle bir sorun yok en azından. Evet bu kepazelikte böyle. Şimdi dünden devam edelim isterseniz biraz bu Fransa'daki e, olup bitenlerle alakalı bu e, bahsettiğiniz bir aday var e, Laurence Tub Tubiana. Tubiana evet. Tubiana bunu takip etmek lazım. E, o, ortalık toz duman. E, bu e, baş kaldıran e, Fransa yani sol. E, solun en solu diyelim, ee, tamamen karşı e, Tübiyana'nın e, başbakanlığına e, ve e, ne olacak belli değil. Zaten e, herhalde e, yani eli kulağında başlamak üzere olimpiyatlar dediğimiz gibi olimpiyatlar öncesinde bir e, yani hükümet kurma Ve şeyi yani çabası en azından Macron'dan gelmez yani gibi gibi gözüküyor. Bu Tubiana e, önemli bir şahsiyet. Ömer sen bunun adını duymuşundur. Paris anlaşmasının mimarı. Evet bir, bir, biz çok yayınday yaptık kendisinin bazı konuşmalarına yorumlarına da yer verdik yıllar içinde evet. İktisatçı, bu Avrupa İklim Vakfı'nın 2017'den beri de, de başkanı. Başkanı, evet. Evet, e, tabii yani kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. E, yani onun da uluslararası ilişkileri falan var ama e, yani e, bir solun diyelim, belli bir solun e, desteklediği, Sağdan e, siyasilerden biz de destekliyoruz diye bir, e, bir, bir, bir, şey, bir, bir cümle duymadım açıkçası. E, ama e, desteklememeleri de mümkün değil kimilerinin en azından. Göreceğiz evet. fakat e, Fransa'nın işi daha e, bitmiş değil. ve e, Yani giderek de sarpa sarıyor. E, bakalım ne olacak. Evet, Macron da başbakanın istifasını talep etmiş nihayet. Kabul etmiş. Kabul etmiş, pardon. Evet. Ha, atalım. E tabii yani o vakayı adiye yani ama herhalde işleri, yani işte gün, günlük işleri kotaracak. Ee, onun dışında da bir şey yapması e, beklenmiyor zaten. Yani. İşte şeyi, yani olimpiyatları yönetecek, öyle diyelim. Şimdi gelelim e, günün konusu. Bu arada çok, çok özür dilerim. Olimpiyatlar da yakında başlayacak. E, bir Otobüsü. temizlikten tırnak içerisinde temizlikten söz ediyorlar Fransa'da. Göçmenleri sokaklarda yaşayan göçmenleri toplamışlar. Binlerce göçmeni otobüslerle başka şehirlere göndermişler. Göndermişler. <gülüyor> yarın başlıyor ya. Evet. Evet. Olimpiyatlar yarın mı başlıyordu? 18 diye biliyorum. Evet. Hmm. Evet. Böyle bir evet böyle bir dünya. Evet. Evet. Sanda bir durum var yani. Şimdi gelelim bu e, e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın e, verdiği e, bir beyana. E, sana e, yani resmi Devlet Suriye Ajansı'nın e, yayınladığı bu uzun bir e, mülakat bu. E, pazartesi günü. E, genel seçimler vesilesiyle e, televizyon e, ve Yazılı basın gazetecilerine konuşuyor ve biliyorsunuz senelerdir Ankara işte bir normalleşme, yok kardeşlik, işte oturup konuşma bilmem ne falan devamlı böyle şeyler duyuyoruz ya. Aile görüşmeleri evet öyle şeyler. o, o en başındaydı ama ondan sonra işte barışma şu bu falan. Şimdi diyor ki Esat bütün bunlar kendi ifadeleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek sonuç alıcı olacak veya yakınlaşma ülkenin yani Suriye'nin çıkarlarına hizmet edecek olursa bunu yaparım diyor. E, fakat e, ilişkilerimiz doğal seyrinden neden saptı kimse bunu dile getirmiyor diyor diğer taraftan da. E, işte Özdeş'in dediği gibi yani o aile ilişkileri ailecek görüşüyorlardı ya. Yani, işte Valla o da çok doğal bir ilişki biçimi değildi bu arada. Ha, bir, evet, yani bir böyle bir, bir girişimdi değil mi? 2011 <gülüyor> öncesinde. Evet. evet. Ha, 2011'de galiba tam yani ortalık ya. Birlikte tam... yat tatiline mi çıkıyorlardı? Ne var böyle şeyler falan oluyordu? Yani birlikte diye. fotoğrafları vardı. Evet. Şimdi diyor ki Esat e amacın ne olduğunu ya da sorunun çözümünün ne olduğunu daha duymuş değiliz diyor. E, ilişkileri geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz. Bu da doğal. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez. Ancak bu kuralsız ilerleyeceğimiz anlamına da gelmez diyor. Ve burada temel bir soru soruyor. Teröristlere destek ve işgal sürecek mi? Yani e, kitabın ortasından konuşmuş. Türk Dışişleri Bakanı Suriye ile gizli görüşmeleri olduğunu söyledi diyor. Suriye'de bizim için gizli olan hiçbir şey yoktur. Bu da komik tabii. Görüşme olduğunda açıklayacağız çünkü gizli bir şey yok. Ama siyasi irade olmadığı için sonuç göremedik. Peki soruyoruz. Görüşmenin referansı nedir? Yine temel soru. Bu referans teröre destek. Ve Suriye topraklarından çekilme olarak ifade edilen sorunun nedenlerini ortadan kaldırmak mı yoksa sonlandırmak mı olacak? Sorunun özü bu. Başka bir nedeni yok. Bu esas tartışılmıyorsa görüşmenin ne anlamı olur? Sonuçlara ulaşmak istiyorsak görüşme olsun olmasın hiçbir önleme karşı değiliz. Önemli olan Suriye'nin ve Türkiye'nin çıkarlarını Aynı anda sağlayacak olumlu sonuçlara ulaşmamızdır diyor ve devam ediyor. İlişkilerin normalleştirilmesi gerekmez, doğal olması gerekir. Bizim Suriye'de bütün bu olup bitenlere karşın çabasını vermekte olduğumuz doğal ilişkilere kavuşmak istiyorsa işgal ülkeler arasında doğal ilişkilerin bir parçası olabilir mi? Terörizme destek vermek ülkeler arasındaki doğal ilişkilerin parçası olabilir mi? Bu imkansız. Anormallikler ortadan kalkınca doğallıkta geri diyor, ister istemez. Bize hiçbir garanti verilmedi. Ee, yani, bu yüzden olumlu bir şekilde ama sadece ilkeleri değil açık ilkelere dayanak, dayanarak ilerliyoruz. İlkeler uluslararası hukuk. Ve egemenliktir. Bazıları hiçbir şey kaybetmeyeceğimizi söylüyor. Hayır bu durumda ya kazanacağız ya kaybedeceğiz. Ortak düzeyde biz Türkiye ve müttefiklerimiz herkes kazanır herkes kaybeder. Taviz yoktur. Gri bir durum yok. Dolayısıyla ilkeleri ve gerekliliklerini vurguladığımızda bu katılık veya tereddütten değil... Sürecin başarısına yönelik kaygımızdan kaynaklanmaktadır. Bizde bazı insanlar gibi tereddüt ve kibir yoktur. Biz her şeyden önce çıkarlarımızı ararız. İlkelerimiz bunlarla ilgili çıkarlarımızdan kaynaklıdır. Ve onlardan ayrı değildir diyor. Uzun bir söyleşi bu. Bütün bunlar e, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın e, Esed de diyorlardı ona değil mi Özdeş? Evet, hala diyor zaten. Evet, Esad'den Esad'a dönmek, dönüp de tartışılıyor işte tekrar. Ismi Abi işte. çok önemli bir konu ya. Bu. Evet. <gülüyor> Ondan sonra ve yani uzun uzun dediğim gibi yani kitabın ortasından konuşmuş ve yani Türkiye'nin bu bütün civar ülkelere yani e, papaz olduğu ham yani tabiriyle yani ilişkilerinin kötü olduğu ülkelerle bir senelerdir süren ve hiçbir somut getirisini bugüne kadar görmediğimiz bu normalleşme sürecinde hakikaten bir soğuk su, su, buzlu su döküyor hatta üstüne Frankçe tabiriyle yani soğutuyor işi. Ya yani ortada ne fol var ne yumurta var. Bunu biz çok işledik biliyorsunuz. Evet öğlen de 1 milyondan fazla Suriyelinin öldürülmesi de var. Esad'ın <gülüyor> içinde ele alınması gereken o unutulmuş olan. Tabii terör Şu deyip geçmiş. Evet zaten. Yani. O, ona razı yani bu normalleşmek için onu unutmaya razı. Tarihin en büyük katliamlarından bir tanesi gerçekleşti. Orada direnen, isyan eden Suriyelileri... Ya. Bir, hem hapis hem de aslında öldürerek çok büyük bir katliam gerçekleşti. Burada bir tane ağır işkenceler fotoğrafları falan da çıkmış. TNT varilleri atıyordu kendi şehirlerinin o, üzerinde. Onlar yani. unutuldu canım. Evet. Evet, unutuldu. Şeyi akla geliyor şimdi Gazze'de yani bu perspektiften bakılacak olursa Gazze'de eğer Netanyahu başarılı günün olacak birinde. olursa evet günün birinde unutuldu. normalleşme de diyecekler o zaman yani. Tabii tabii. Tabii canım işte diyorum sana ya Birleşik Arap Emirlikleri orada işte devlet kuruyormuş baksana. Evet. Bu, evet. bu arada bir dinleyicimizden de bir düzeltme geldi bize. Ha. Olimpiyatların başlama tarihi konusunda 26 Temmuz'da başlayıp 11 evet. Ağustos'a kadar devam Aha, ediyor. Ne? Çok teşekkür ederiz bu düzeltme için. 26 Temmuz peki. ben de madem bir madem tarihlerden bahsediyoruz. Cumartesi'ye dikkat 20 Temmuz. Özdeş 20 evet. Temmuz'da ne oldu? 20 Temmuz'da ne oldu gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> Aa. Kı Kıbrıs. Kıbrıs'ın... E, 50, aa. 50. Şimdi oraya siz o çıkartmayı... E, 70, 74'teki çıkarmayı... Siz o bugünkü çıkartmayı seyredin esas şimdi. De, muhalefetiyle, e, iktidarıyla herkes orada olacak. Büyük bir tören düzenleniyor diyorsunuz. De, e, tabii 50. yıl ayol. 50. <gülüyor> yıl, 1974'te... Ya. Ne evet, bütün bunlar radyoda işte konuşulur dursun diyelim. Evet. Peki o zaman yavaş yavaş bitirelim istersen. Sana bu sefer bir radyo ile ilgili bir parça seç. Genelde niye arkadaşlardan bir radyo ile ilgili şeyler çalıyorsunuz? E, bana bunlar radyo ile konuşuluyor da ondan dolayı. Yani bir sorun yok yani. Sorun yok sorun yok. Marşoluk, marşoluk. Bir güzel bir parça seçti arkadaşlarımız. Brigitte Fontenden à la Radio. Oha bilirim mükemmel ee, Eski Belkasım ve Art Ensemble of Chicago ile birlikte kaydettiği dördüncü albüm aynı zamanda da aynı parça yani böyle e, hep tıpkı radyoda olduğu gibi olur hiçbir şey söylenmez müzikten başka bir şey yoktur hiçbir şey olmaz e, kelimeler kelimeler e, rahatsız da etmez Oyun, masada oynadığınız oyunu kumarı da engellemez. O, o yolda, otorutta da, otoyolda da altın üstünde uyumayı yoksulların uyumasını da engellemez. Paradan bahsetmeyi de katiyen engellemez. Her şey radyoda söylendiği gibidir ve ses, sessizlik korkunçtur diyor. <gülüyor> Peki. Bir <gülüyor> Lejit fentanl. Başka çok Görüşmek teşekkür ederim. Üzere.